Bismillahirrahmanirrahim. Kaf suresinin ikinci yarısı 31. ayetten itibaren devam edeceğiz. Öncekinde cehennem ve cehennemin durumunu söylüyordu. Şimdi ise farklı olaraktan, ahli cennet ve cehennetin durumu anlatılıyor. Bismillahirrahmanirrahim ve uzlu fetil cennet. Qurribet. Cennet yaklaştırılır, yakınlaştırılır. Kime bir müttakiyine mekanı. Müttakilerin mekan itibarıyla daha da yaklaştırılır. Gayraba'idil minhum qur, feyraona müminlerden uzak olmaksızın ve onu görecek derecede cennet mekan olaraktan müminlere yakınlaştırılır. ve لَهُمْ Onlara denilir ki, Haza bu بُوَ الْمَرْعَى Hani bu görünen var ya, sizin bu görmüş olduğunuz bu cennet var ya, مَا تُوَدُونَ فِي Size dünyada vaat edilmiş olan cennetlerdir. وَيُبَدُونَ مِنْ لِلْمُتَّقِينَ Müttakine'den bedeldir. Yani o müttakilerle yaklaştırılan o cennet var ya işte o ondan bedel ondan bedel nedir? müttakiler içindir o yaklaştırılan cennet. Görülmüş olduğunuz görülen cennet. <gülüyor> Bu o müttakilerden bedel kimdir? O müttakilerden bedel kimdir? Likülli evvavin. Evvab, tevbe. Aynı kökten geliyor. Evvab, yönelen. Yani rüccahilâ ta'itillâh, Allah'a itaata karşı yönelmiş olan her bir insan için böylece o müttaki ki bunlar olmuş, <gülüyor> müttakiler bunlar olmuş oluyor, elhamdülillah, elhamdülillah. onlara Allah'a itaattan olayım. dolayı yakınlaştırılmış olur o cennet. Ha, Hafîzin hafîzünli hudûdîhi, hududu korunmuş, belirlenmiş olaraktan o cennet, Kendilerine, o müttakilere, Allah'a yönelmiş olan evvabine yakınlaştırılmış olur. Hafiyesünün Men bu kim içindir? Men haşiyer rahmane, Allah'tan korkan. Nasıl? Bil gaybi, hafehu onu görmediği halde. Onu görmediği halde ondan korkan, ondan korkan, Allah'a yönelen, müttaki olanlar için... O kendilerinden uzak olmaksızın mekan itibariyle o cennet onlara yakınlaştırılır. He. Vecae bi kalbimin. Mukbilin ala taati. Münib inabe aynı kökten geliyor. Enabe yuniyi bu inabe münib. Allah'a yönelmiş olan. Burada gene gramer kuralı olaraktan cae lazimi fiildir. Lazimi bir fiil, kendisinde olan bir fiil. Başka fiile geçebilmesi için, diğer adıyla müteaddi olabilmesi için ba harfinin gelmesi lazım. İki şekilde anlatayım. Cahaya geldi bir kalb, bir Allah'a yönelmiş bir kalp ile, itaatlı bir kalp ile geldi. Bir. He. Ve Cahaya getirir. O kişi bir kalbin, öyle bir kalp ile o cahaya getirir ki münib Allah'a yönelmiş olan bir kalp. Onu o cennete götürür. Öyle bir kalp ile de gelmiş olur. Onu da antiparantez bir, bağnaz bir fiiliyi müteaddi yapar. Ve yuqalu lilmittakiine eyden aynı şekilde müttakiileri denir ki, bu duhulu <gülüyor> habi Selam metle girin. Yani ey salimine bir türlü muhavafir, her korkulu şeyden korunmuş, emniyetli ve güvende olaraktan giriniz cennete veya ma selam. Selam ifadesiyle veya selametle. Selam denilerek. Nitekim Furkan Suresi'nin en sonunda da yine aynen Elhamdülillah diyerekler. onlar or oraya selam diye meleklerle onları karşılarlar. <gülüyor> Salimine bir küllime hufil ev selam ey sellimu ve edhulu. <gülüyor> Heh, selametle selam vererek ve oraya cennete giriniz. Yani hem selam vermek suretiyle hem de selametle emin olmuş olarak korkulardan. İşte zaliki, işte bu var ya el-yevmüllezi hasele fihe Bu girişin meydana gelmiş olduğu bugün var ya nasıl bir gündür? Yevmül ebedilik günüdür. Ed-devamu fil cennet Artık cennette sürekli daimi kalmak suretiyle selametle o cennete giriniz denilir. Onlar için ma yaşa'u o cennette diledikleri vardır. Ha. Ve ledeyna mezi. Diledikleri bir yana bizim neslimizde daha fazlası da vardır. Yani daha fazlasını da bekleyebilirler, mezih. Yani ziyaretun alâ mâ ve talebu. Gerek yaptıklarının gerekse de amel istediklerinin daha fazlası onlar için bu cennette vardır. Bunu zikrettikten, cennet ve cehennemi zikrettikten sonra şuraya geçiyor. Ve kem ehlekna nice helaketli kable öncesinde min karnin beldeleri, şehirleri, kavimleri, ey ehlen kabre küfvar kureş, kureşten kafirlerinden önce nicelerini helak ettik. Korun er kesi yreten kafirlerden birçok kargeleri, beldeleri, şehirleri, insanları, kavimleri helak ettik ki hüm onlar eşeddu dominum, onlardan daha şiddetliydi. Hangi konuda batşan kuvveten, güç ve kuvvet bakımından onlardan daha güçlü kuvvetliydiler. فَنَّقَّضُوا فِي fette şu, Onlar orada, yani o bulunmuş oldukları beldelerde sürekli dola, dönüp dolaşıyorlar idi veya orayı delik deşik etmişlerdi. Delik deşik etmiş oldukları, dönüp dolaşmış oldukları beldelerdeki nice güçlü kuvvetli kavimleri biz bu kureşden önce helak ettik. He, her memahiyiz. Lehüm evlihâin min el Gerek onlar olsun gerek bir, bir başkaları olsun. Artık bundan bir kaçış var mı? Kaçacak bir yerleri var mı? Bir kaçış onlar için söz konusudur. Felen <gülüyor> Mecidu asla öyle bir kaçış yeri de bulamazlar. İnne fî zâleti'l-mezkûr zikredilen tüm bu durumlar için vardır. Ne vardır? Resikra <gülüyor> laizeten bir öğüt vardır kime? lima kâmle وقلب قلبتن aklın akıl sahibi olan akıl sahibi olan insanlar için elbette bunlarda ne vardır bir ibret bir ders bir öğüt bir nasihat vardır he everta el kesem'a Veyahut da kulak vermiş olan, yani anlamak amacıyla kulak vermiş olan İstemel vaaza, bu öğütü dinlemek amacıyla aynen sizin burada yaptığınız gibi yani içinden dinleme isteği yok ise aynen bunun zıddına gidiyor ama dinleme isteği olan El-Kassam'a, kulak veriyor bir şeyler öğrenme çabası içerisine giriyor öğüt almaya gayret ediyor işte Fevveşehî, hadirin bil kalbi kalbiyle hazır olduğu halde kulak veren ve akıl sahibi olan insanlar için bütün bu anlatılanlarda ne vardır? Bir öğüt, bir ders ve bir ibrel vardır. Muhakkak ki biz gökleri ve yerleri yarattık. Ve ma beynahuma ve onun arasındakilerini de yarattık. Fî eyyam altı günde yerleri ve gökleri ve onların arasındakilerini de yarattık. Evvelüha ahad ve ahirüha cuma İlki pazar, sonu ise cuma olmuş oluyor. Ve mâ bize öyle ilişmedi, dokunmadı da, olmadı da. Ney? Millûhû, tabun öyle yorulmadık da. Herhangi bir yorgunluk da bize arız olmadı. Herhangi bir yor yorgunluk da bizim üzerimize gelmiş olmadı. Evet, yani onu yapmaktan dolayı Yer ve gökleri yaratmadan dolayı bir yorgunluk içerisine de Cenabı biz girmedi buyuruyor. Bir yorgunlukla kendisine ilişmediğini, temas etmediğini ifade ediyor. Nezele reddel aleyhul bu ifade Tevrat'ta şu andaki bozulmuş Tevrat Tevrat'ta olduğu için fi kavli Yahudilerin şu sözünü red manasıyla. Onlar ne diyorlardı? İnna Allah istirahaya mahsertti. Allah cumartesi günü cumartesi günü istirahat etti. Yani altı gün çalıştı haşa yoruldu, ondan sonra yedinci gün olan cumartesi günü istirahat etti diye onların bu sapık düşüncelerini red etmek amacıyla bu ayet inmiş oluyor. وَاِدِّفَالْتَابِ اَنْهُ li <gülüyor> tenazzu ila sifatil makhluqina Allah'ın mahlukatın sahip olmuş olduğu sıfatlardan münezzeh olduğunu ifade edip yorulmayı reddetmek amacıyla bu ayet inmiş oldu veli ademi mahseti beynehu ve beyne gerek Allah kendisiyle gerekse de kullarıyla arasındaki benzerliği ortadan kaldırmak mahlukatının sahip olduğu sıfatlardan münesseh olduğunu ifade etmek ve yorgunluğu ortadan kaldırma manasını beyan etmek üzere bu ayet inmiş oldu. Çünkü innama emruhu ancak Allah'ın işi ne zaman? bir şeyi irade ettiğinde bir şeyi ira yapmayı, yaratmayı, var etmeyi Allah irade ettiğinde en yekule lehu onun için demesidir. Allah'ın işi ne demesidir? Kün demesi fai takibiyye hemen arkasından da fiil o şeyin o işin olu vermesidir yani onun işi bir emir iledir onun için yorgunluk söz konusu değildir fasbir ey habibim kitabun nebi sallallahu aleyhi ve sellem ey habibim sahabe neye alam ma yekuluna ey yehud feghayri min min teşbih ve tekzir böyle bir yorulma gibi benzetmeler Veyahut da seni yalanlama gibi durumlardan ve Yahudilerin senin için söylemiş oldukları sözden dolayı ''E Habibim sabret.'' Daha ne yap? ''Ve sebbih.'' Tesbih et. ''Bir hamd Rabbike.'' Rabbini hamd ile tesbih et. Yani ''Salli hamiden.'' Hamdedici olarak namaz kıl. Ne zaman? ''Kabletulû şemsi, He, Güneş doğmadan önce. Yani ''Salat-ı subhi.'' Güneş doğmadan önce sabah namazını kıl. Daha ve kablel ve güneş batmadan önce de Allah'a hamd ile tesbih et. Yani ey suhri vel asr. Öğle ve ikindi namazını kılarak. Ve min el-leyli, min Geceden de fesebbih, gecenin bir kısmından da fesebbihhu eyyem sallil-işeyn. Akşam ve yatsı namazını da kıl buyuruyor. Ve edbares sucud, secdenin arkasında ondan sonra bir fethiyle emzeteceğim uduhu, ey sallim nevafilil mesluneti, akabil faraizi. Farzların arkasından da sünnet ve nafileleri de kıl, sevap kazanmak amacıyla. Ve kıire denilmiş ki, el, el muradu hakikatü tesbih hazil evkâdi, münavisen lil hamdî. Buradaki tesbihden kasıt, hamd, şükür, selah, övgü manasına gelmektedir. Ve istemiyeh Ha, dinle kulak ver ya muhatap mekuli, ey dinleyen kimse muhatap benim sözüme kulak ver yerme o gün o gün Yunadi nida eder el münadi nida edici bir münadi nida eder bir duyurucu duyurur o günde nerede Min karib, yakın bir yerde yakın bir yerde bulunan bir münadi nida bulunur hitabette bulunur söyler seslenir hitap eder Yekulu da eyha eytüha'l azamul o çürümüş olan kemikler ve ensalun ha't'i ve luhi'l mutemassikati ve şu'uril mutefarrika innallahi emuru kunle ente cem inle lifasl'l tüm sondan başlayacak olursa tüm hükümlerin gerçekleşmiş olduğu o günde bu Yasin suresinden buraya hemen geliyoruz. Yasin suresinde ne diyordu? Kâle men yuhyîz <izam> ve yaramîn. Asmin vâil eline eski zamanlarda kalmış çürümüş bir kemiği alıyor, ovalayarak da Ya Muhammed, bunu kim diriltecek çürümüş kemikleri? Efendimiz a gelen ayette ne diyordu? Demin de onu söylediyim. Kâle men yuhyîz zam ve yaramîn. Kul <gül> yuhyîhillez enşâehul merre ve huve bi kulli halkin adîm. <alim> He, işte Cenab-ı her türlü yaratılışı bildiği için o öldükten sonra bunları kim diriltecek diyele cevap olmak suretiyle o hüküm gününde Allah Allah tamamen çürümüş kemikleri, birbirinden ayrılmış organları, tamamen toz toprak haline gelmiş olan etleri, birbirinden ayrılmış olan şu saçları, saçları Allah o günde bir emir ile bir araya getirir. İşte yukarıda dediği gibi bir kün emri ile bir araya getirir, beraber getirir, onları tekraren var eder. İşte yav o gün bedenin yeniden kablo daha önceki yemeden bedeldir buradaki bedel. O gün yasma önüne ey kalkıklım, bütün insanlar bir ses işitirler. Sağhate bir hakkı. Gerçekten gerçek olaraktan bir çığlık bir ses işitirler. Bir bahsi öldükten sonra tekrar dirilme suretiyle. O da nedir? Behyane fkatusaniye bin israfil. İsrail Peygamber'in ikinci bir çığlığını, sesini, düdüğünü, zilini ikinci bir nefah olaraktan insanlar gerçek olaraktan işitir ve duyarlar. Zâlike ey yani, ey mida ve sima bu çağırma ve işitme olayı nedir? Yevmül hurûr. <gülüyor> Artık bu bir çıkış günüdür, kabirlerden minel kubur i kabirlerden çıkış günüdür. Ve nasıl bir yemel? Yani şöyle: E yani yalemuna ahkibet eteksiyi Onlar böylece yalanlamalarını akibetlerini o günde ne yaparlar? Kabirlerinden çıkarak görür ve onu bulurlar. Evet, inna muhakkak ki biz nahnu, nahnu biz var ya biz, işte biz nuh ye diris ve numid öldürürüz ve ileyine mısir ve dönüşle elbette ki bizedir yani biz geldiğimiz şekilde yaratır öldürür ve dönüşte bizedir yem o gün bedul min yemme kablu yine önceki gün yemeden beden olaraktan ve ma beynehum li tarazun veya arasında ara cümlesi olaraktan şöyle diyor o gün teşattakul ardu anhu siraan yani onlardan süratli bir şekilde ayrılaraktan yarılır cem'u sari' sıran cem'i sari' süratli bir şekilde har <gülüyor> mukaddemin yani fehürucurem sür'ine süratle çıkarak koşar ve yer onlardan o gün ayrılmış olurlar. Evet. He, bizlere işte bu durum var ya hani ki kıyametin o dehşetli halinde gök yarıılacak Ondan sonra yıldızlar patır patır dökülecek. O kıyametin o dehşet halinin küçük bir örneğini de burada tasvir etmiş oluyor. O yerin süratle birbirinden ayrılıp yarılışı, yarılış hali. Zârike haşun aleyna. İşte bu tekraren varlıkları bir araya getirip toplamamız, toplamak üzere diriltmemiz bize nedir? Yesîrun, gayet kolaydır. Fihi faslon, meyin el muvssufi ve sıfatı bir yani iftisasi ve ve lan ve dolayı ki işaret ilah mane hashi el, -hash el muhbir biihi öldükten sonra tekrar dirilmiş olma ve tekrar bir araya gelmeye bir işarettir. İşte bu var ya ve cemu lil aradin ve yani Cenab-ı Hak öldükten sonra varlıkları tekrar diriltmiş olması, toplamış olması, bir araya getirmiş olması bir emir iledir, bir söz iledir, bir duyurmak iledir. Yani kendisine Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şekilde ağır gelmeyeceğini ifade etmiş oluyor. Evet, sonlara zaten geldik. İşte bu hesap, bir araya getirme, toplama olayı biz <gülüyor> Elbette ki onların ne demekte olduklarını elbette ki biz biliriz. Yani tekrar işte yaratılacak mıyız? En başta demişti bu bize uzak bir şey haldir gibi ifadeleri. Ey küffar-ı Mekke. Elbette ki o Mekke kafirlerinin ne demek istediklerini dediklerini elbette ki biz biliriz. Vama ma ente aleyhim bi Ey Habibim sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Yani teşgiru ala'l imanı zorlamıyorsun. Zorlamadı yani. Vahaza kabla'l emri ancak bu ifade cihat emri gelmeden önce de. Yani o konuda da zorlama yok ama o konuda baş kaldıranlara karşı o savaş yükümlü söz konusu. Fedek bir Kur'an. Kur'an'ı zikret, hatırla, söyle, öğütle bulun. Kime manyakafı vâidi, benim vaadimden tehdidimden ki o da kim ve <gülüyor> hüvün mümin olan benim vaadimden korkmuş olan kimselere karşı Kur'anı söyle, zikret, duyur, anlat, beyan et ifadesinde bulunuyor. Sadece Allah Elbette elbet ki Allah en doğruyu gerçeği söylemiştir ve böylece kafsi de bitirmiş oldu. سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَ illa اِلَّا مَا عَلَّمْ تَرَيْمْ لَا اِنَّكَ اَنْ تَرَيْمًا حَكِيمٌ وَاَقْرُ دَا وَاَهُمْ El Fatiha.